Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulaneler Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiy. Kitap dostu Sezin Okulu sunar. Kitabı hoş geldiniz. Günaydın. 94.9 Açık Radyo'da Çocuk Kitapları Programı 1 Dolar kitap başladı. Hem de dünyada ve Türkiye'de her şey yolundaymış gibi. Ee, benim anlatacağım kitap bir öykü kitabı. içinde 3 tane öykü var. Ee, bir süredir bu kitabı anlatmak istiyordum zaten. Ee, Ayşe Güren tarafından yazılmış öyküler bunlar. Resimleyen de Ada Tuncay. Kural Dışı Çocuk'tan çıktı bu kitap. Kitabın adı Şemsiyesine saklanan adam. Bu e, kitaptaki öykülerden birinin adı aynı zamanda. E, kitaptaki ilk öykünün adı e, hatta. E, şu, öykü zaten çok özel bir tür aslında. Biraz e, o yüzden ben tedirgin oluyorum öykü okurken. Ama e, çok e, keyif aldığım bir kitap oldu bu. Şemsiyesine saklanan adam. Ee, bildiğiniz şemsiyesine saklanan bir adamın öyküsü ee, bu adamcağız e, işte güneşli günlerde bile e, şemsiyesinin altında dolaşıyor ee, ve insanlar bazen bundan rahatsız olabiliyor. Mesela otobüs durağında işte beklerken ya şemsiyenizi kapatır mısınız filan diyorlar. Güneşte Çünkü günlerde bile deyince şemsiyenin sözlük oldu. anlamıyla aslında güneşlik demek ya. Evet ama işte alışkanlıklarımız farklı ya. Tersine dönmüş durumda. Evet. Evet. Ee, işte böyle durumlarda insanların rahatsız olduklarını söyledikleri durumlarda da hemen böyle o kadar artık e, ustalaşmış hızlanmış ki hemen şemsiyesini kapatırken çantasından böyle sombrero gibi bu Meksikalıların şapkası gibi bir hasır şapkası var hop Hemen onu takıyor. Kimse bu adamın ne saçını ne gözünü göremiyor. Böyle suratının yarısı da hani ağzından yukarısını görmüyoruz bu adamın hiçbir şekilde. E, mutlaka bir şekilde e, saklanmayı başarıyor. Yüzünü gözünü saklamayı başarıyor daha doğrusu. E, şimdi aslında burada tuhaflık burada aslında. Yani şemsiyesine saklanan adam öykünün adı. Biz zaten burada o tuhaflığı hissediyor olmalıyız. Yani e, adam ancak yüzünün yarısını şemsiyenin altında saklayabiliyor. Hı hı. E, gözlerini şemsiyenin altına sakladığı zaman adamın tamamının saklandığını varsaymıyorsak eğer öykünün adının bizim içimizi bir gıcıklaması gerekiyor zaten. Hı hı. E, şimdi bu adamın tabii e, yaşama biçimi bu olduğu için işte insanlarda rahatsız olabilir falan. Çeşitli sıkıntıları var ve yaşadığı yerde çok uzun süredir yağmur yağmamış. O da hava durumunu dinliyor. Ve e, işte yine yağmur bulutlarının toplanacağını ama onun yaşadığı yere yağmur bırakmadan geçeceğini işte 3-4 şehir ileride bir noktada sağnak yağış olacağını öğrenince koşup trene atlıyor. Hemen böyle koşuyor yetişiyor trene ve trende çaka çuka çaka çuka giderken ne yazık ki o yakalıyor ve durağı kaçırıyor. Bunun üzerine istemediği bir yerde iniyor. İşte 4 saat sonra tren tekrar dönecekmiş aynı yolu. O zaman istediği yerde inebilecek ama yağmur yakalayacak mı kaçıracak mı? Hani rahat rahat dolaşacak mı dolaşamayacak mı? Adamın çok ciddi bir meselesi bu. İlmek zorunda kalıyor trenden. Ee, o sırada işte o tren istasyonundan böyle yürürken bir tane köpek takılıyor peşine önce. Derken e, affedersiniz, affedersiniz diye bir ses duyuyor. Böyle bir şaşırıyor, kendi etrafında dönüyor falan. Bakıyor bir tane küçük bir kız ona şapkasını uzatıyor. Çantanızdan düştü buluyor, hasır şapkasını düşürmüş. Ee, ve bu noktada, bu karşılaşma sırasında bana göre kitabın en güzel cümlesi. Ee, ama hani e, çok önemli de aynı zamanda. Ee, bir şey diyor kız. Adam buna teşekkür ediyor şapkasını getirdiği için. Bir şey değil dedi küçük kız. Aslında böyle saklandığınızdan yani şemsiyenizden dolayı sizi kolayca bulabildim. Hı. Adam da çok şaşırıyor. Bir kere saklandığını nereden çıkarıyorsunuz? Nasıl anladınız? Beni nasıl buldunuz falan. O da diyor ki kız da yani hani gözle gönülüyor ya. E, bu kız da ilginç bir kız. Elinde kocaman bir çilek sepeti var. İşte örgülü saçları var. Ve ayağında kendisine 3-4 numara belki büyük kırmızı pabuçları var o pavuçlarla yürümesi çok zor ee, ve hani ta tepeye, e, yüksek böyle merdivenlerle ulaşılan bir noktaya çilekleri çıkarmaya çalışıyor meğer işte annesi çilek yetiştiriyormuş o da pazarcılara götürüp veriyormuş onları pazarcılara satıyormuş parasını alıp eve geliyormuş filan. pazarda ta kuruluyormuş adam bakıyor falan bu arada işte e, kızın ayakkabılarını fark ediyor sonra ona yardım etmeye teklif ediyor ve hikayelerini anlatıyorlar birbirleriyle paylaşmaya başlıyorlar meğer bu kız da saklanıyormuş Adam da şaşıyor nasıl saklanıyorsun yani diye. E görmüyor musunuz gerçekten diyor kız. Yani şemsiyesine saklanan bir insanın kızın saklandığını görmemesi gerçekten tuhaf geliyor kıza. Meğer o da ayakkabılarına saklanıyormuş. İkisinin de saklanmak için tabii kendilerine göre nedenleri varmış. Ve hani bu öykünün artık sonunda da anlatmayayım. Hı hı. Çok ilginç iki karakter ve gerçekten kızın bu cümlesi yani saklandığınız için sizi kolayca bulabildim. Çok Özel cümle, özel bir cümle bence. Ee, i̇kinci öyküsünde kitabın Ceylan Sibi ile Aslan Miro var. Aslan Miro işte bir erkek aslan, dişilerden oluşan bir sürüsü var. Ceylan Miro da bir, daha bir yaşında bile olmayan bir yavru. Ee, bir gün e, Miro ve işte aslanlar, dişi aslanlar böyle dur, güneşlenirlerken bu yavru Ceylan Sibi ağzında bir dal taze kekikle geliyor. Kendinden gayet emin. Kekiği Miro'ya veriyor. Ve şey hani işte kekik getirdim doya doya yiyin afiyet olsun deyip gidiyor. <gülüyor> Bütün dişi aslanlar falan yesek ya şunu filan oluyorlar. Bu arada aslan miro biraz değişmeye başlamış. Az yemeli, farklı hayvanlarla tanışmalı, değişik öyküler dinlemeli. Hayat kısa deyip duruyormuş bir süredir. Ve dişi aslanlar o yüzden bu yaşlanıyor o. bak çok yumuşadı filan gibi. Aralarında sürekli konuşup duruyorlar. Yani çok hayatın içinden bir durum aslında hmm. hani değişmeye de izin vermezler yasla ya ee, işte bu Sib'inin getirip kekik vermesini çok şaşırıyorlar ve anlayamıyorlardı ne oluyor filan diye ve Miro da yemelerine izin vermiyor Sibi'yi. Ee, dişi aslanlar biraz sinirleniyorlar ama sonuçta reis o ertesi gün tekrar geliyor bu sefer ağzında işte çok daha zor bir noktadan toplanmış başka otlar var ee, yine yemelerine izin vermiyor bunu anlamam lazım mutlaka diyor Miro filan. Ama e, bu arada Sibi'nin kendi e, Ceylan ailesinde, hani, ailesi içinde bir konuşma var. İşte artık güvendeyiz bizi yemeyecekler falan diyor Sibi. Meğer Sibi, e, Ceylan şeyi aslanları bu otlarla, güzel otlarla besleyerek, onla dostluk göstererek kendi sürüsünü güven altına aldığını düşünmüş ama işte öyle olmuyor. Aslanlar 3 ceylan yiyorlar bu arada sürüden. O da kızıyor gidiyor Mira'ya Senle arkadaş olmuşsun. Beni anlayacağını düşünmüştüm ama anlamıyorsun falan. Ve Miro bu meseleyi anlamak için çok ciddi biçimde kafa yormaya başlıyor. Yani Sibin'in çok yani zayıf bir ceylan, küçücük bir ceylan ve çok hani aslana kekik armağan etmekle başlayan aslında tuhaf sayılabilecek davranışının tabii ki bir sonucu oluyor. Bu öykünün sonucunda yine e, anlatmak istemiyorum Hı. doğal olarak. Ama e, hani değişim nereden başlar? Anlaşma, iletişim nereden başlar? E, ya da ne bileyim böyle bir sahneye mesela şöyle de şahit olmuştuk aslında. Belki oradan da düşünebiliriz. İşte, e, gezi zamanında bir sürü genç insan kendi işte kafasına gaz bombası sıkan insanlara börek filan ikram ediyordu. Evet. Yani böyle bir şeye de rastladık. Bizim hayatımızda böyle de bir şey var. Ee, o yüzden çok çarpıcı gelen öykülerden bir öyküydü e, bana. Üçüncü öykü o da pek eğlenceli bir öykü. Ee, üçüncü öykünün adı da kardan adamın Sibirya yolculuğu. <gülüyor> Güzelmiş. Evet e, Düzova Tepebaşı otobüsünde başlıyor. Üstelik bu. Ee, yuvarlak Hüsnü dayı belediye otobüsü şoförü. Yıllardır Düzova, Tepebaşı arasında yolcu taşıyan belediye otobüsü şoförü. İşte son sefer atıyor gece geç saat. Ee, çok tuhaf bir adam var e, otobüste. Son durağa kadar geliyorlar. Ee, ondan sonra ha, Daha doğrusu otobüse binecek daha. Ee, basamakları çıkabilmek için yardım istiyor. Yardım edin, yardım edin. Bakmayın yardım edin diye otobüse binmem lazım diyor. O da diyor ki ama beyefendi o kadar kocamansınız ki ben sizi nasıl sığdırayım kapıdan diyor. O da diyor ki, otobüse binmeye çalışan, arka kapıdan inip beni itin. Siz ittikçe ben kısalacağım. <gülüyor> <gülüyor> Önce ilk merdiven, sonra ikinci merdiven. Benim kar kaybetmeme neden olacak. Karlarda merdivenleri dolduracak ama ne yapalım otobüse binmem lazım. Lütfen itin beni falan. Bir yuvarlak üstünde bir şey şaşırıyor. Ne oluyor? Hani hep de rastlarsın ya böyle geç saatteki seferlerde tuhaflıklar da bulur yani insanı gelip. <gülüyor> ama e, dediğini yapıyor. Evet. Fakat parçasını topluyor böyle binmek için kardan adam. O zaman böyle üstünü dayı amanın diye bir hani bir korkuyor. Ne olur diyor korkmayın diyor benim işte gitme hikayesini anlatıyor. işte kuzeye gitmeye çalışıyormuş kardan adam niye? Çünkü karlar erimeye başlayınca e, o da eriyecek sonuçta ve erimek istemiyor bir varoluş mücadelesi veriyor. Dolayısıyla e, bir çözüm düşünmüş o da kuzeye gitmek. Hüsnü dayı da diyor ki bu otobüs ama tepebaşına kadar giderdi. <gülüyor> o da diyor ki tamam önce tepebaşı diyor. Oradan diyor işte bilmem nereye aktarma geçeceğim. Evet, aktarma yapacak. Oradan diyor işte kuş ovasına geçeceğim. Oradan daha kuzeye gideceğim. Ta Sibirya'ya kadar gideceğim ben. Diyor. Hüsnü dayı tabii hani şaşırıyor falan ama sonunda ona yardım ediyor. Bindiriyor otobüse. Ondan sonra işte garaja kadar gidiyorlar. Ee, kardan adam orada diyor ki beni burada mı bırakacaksın? Hüsnü dayı diyor ki ne yapayım işte geldik son durak. Ama kart anneleri senin beni anlayıp bana yardım edeceğini söylemişti filan diyor böyle e, kardan adam. Hüsnü dayı en nihayetinde bunu takıyor peşine. İşte eniştem diyor. Otobüs garındaki diğer şoförleri bu da benim eniştem falan gibi bir şey tanıtıyor onu. Ondan sonra alıyor bunu evine götürüyor. E, i̇şte her yer kar tabii. Hani yürüyebiliyor e, kardan adam da. Sabah çocukları bir uyanıyor üstünü dayanıyor, da yeğenleri bir uyanıyor işte üstünü dayının bir bakıyorlar, abi bak kardan adam işte onu giydiriyorlar bakıyorlar arada işte pardusunu falan çıkarmış bir şekilde onu giydiriyorlar ediyorlar bakıyorlar sonunda ee, kardan adam orada biraz bir bakım görüyor bir şekilde ee, daha iyi hani kar ekledikçe bir de uh -huh. tamir oluyor sonuçta o kardan adam e, en sonunda tekrar yola çıkıyor ona işte bir birini söylüyorlar şuna gidersen biz gönderdiklerimiz işte falan en sonunda kardan adam yola çıkıyor tekrar. Ve uzun bir süre haber alamıyorlar, merak ediyorlar. Derken bir mektup geliyor Sibirya'da. Ha, gitmiş. Tabii ve kardan adam e, yolculuğunu anlatıyor bu mektupta. Ve üstelik işte yolda bir kardan kadınla tanışmış. <gülüyor> Ondan sonra bazı arkadaşlarımızı kaybettik yolda tabii. Yani yolculuklar da böyledir ya. Evet, yani... Bütün kardan adamlar Sibirya'ya mı gidiyorlarmış yolda evet, karşılaşmışlar? Akıl etmişler bunu bir şekilde. Ve toplana bir kardan adam sürüsü sonuçta Sibirya'ya ulaşmış. Ama yolda tabii çok arkadaşlarını kaybetmişler. Bir de böyledir ya hani... <gülüyor> Yolda çok arkadaşla da kaybedersin. Ee, çok güzel bir yolculuk öyküsü. Kardan Adam'ın Sibirya yolculuğu. Ee, zaten yolculuk öyküleri, yani bütün öyküler... Keyiflidir. Evet, keyiflidir. Evet, ee, kitabın resimlerini söylemiş miydin? Ee, Ada Tuncer resimlemiş kitabı. Ben çok beğendim çok, kitabın resimlerini de. Evet, yani resimleri o, çok keyifli. E, çok güzel, çok... Yani öykülerle resimler çok yakışmışlar evet. birbirlerim ki. Yani bu çizgi çok güzel bir çizgi. Biraz e, hani o hissi verdi benim, benim çocukluğumdaki kitapların çizgisi hissini verdi biraz bana ee, o yüzden de belki başka türlü sıcak hissettim böyle kutu bitiren mesela hani Hı -hı. Fut fut çok. ama bir yandan da çok, son derece hani doğal e, bir akışı var çizginin ee, resimlerinden de çok hoşlandım doğrusu kitabın ee, Şemsiyesine Saklanan Adam adlı bir öykü kitabından söz ettik Ayşe Güren tarafından yazılmış Ada Tuncer tarafından e, resimlenmiş Kural dışı çocuktan çıkmış bir kitap bu Kitabı armağan edeceğiz Birdolapkitap.com'da band kaydını yayınladığımız sayfaya yorum bırakarak Çekilişe katılabilirsiniz Bir kişi kitabı kazanacak Bir e, müzik arası verelim mi? Müzik arası verelim e, Madness çalacağız bugün Day on the Town sunshine! A place in the city where I can go sometimes to get on a red bus and go anywhere, see all the sights and not pay the fare. Old lady With tickets to town, Getting the tourists Into their trap Taking their money The shirts off their back Summer in London To get in a taxi and go At the park and not play the fair Watch fakers call and listen to their talk Eating their ice creams, going for a walk So much to do Got to go everywhere A day on the town And not pay the fare Riots in London 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. E, arada Madness'ı boşa çalmadık. E, elimde bir Londra kitabı var. Kemal'in Londra günlüğü. Özge A. Lokman Hekim'in yazdığı Gökçen Eke'nin resimlediği bir e, gezi kitabı. Bu altın kitaplardan çıktı. E, bu bir serinin ilk kitabı. Kemal'in Londra günlüğü en başında Kemal kısa bir sunuşla bundan sonra gezip gördüğü şehirleri burada paylaşmak istiyorum diye anlatmış ve ilk seyah seyahatiyle başlıyor. Kemal'in ailesi sömestr tatilinde Londra'ya gitmeye karar veriyorlar. O da çok heyecanlı tabii. akşamdan bavulunu hazırlamış hava yağmurlu olabilir diye şemsiyesini de almış. Ne, Londra. evet. Ee, ve en sevdiği mavi yağmurluğunu da koyup bavulunu hazırlıyor ve e, uçuşta Londra kitaplarına bakarak haritayı inceleyerek e, vakit geçiriyor. Londra'ya vardığında hava yağmurlu doğal olarak ee, ve başlıyor anlatmaya işte gezdikleri yerleri tek tek anlatıyor bize. Ee, Gezdiği yerlerin dışında Londra deyince aklımıza gelen sembollerle de karşılaşıyoruz. İşte kırmızı otobüslerden bahsediyor. İki katlı otobüslerden. Sağda solda kırmızı telefon kulübelerini görüyoruz. Ve kısa kısa resim, kitaptaki resimden çıkan küçük oklarla da Londra ile ilgili ufak bilgi kutucukları var. Nerelere gidiyor Kemal? İşte otobüsten indikten sonra işte otele yerleşip hemen saat kulesinin önünden geçiyorlar Big Ben. Ee, Big Ben kulenin tamamının değil e, Westminster Sarayında bulunan saat Kulesi'ndeki çanlardan birinin adıymış. Ben de bu kitapta öğrendim. Ben kulenin adı diye biliyordum. Ee, 1859'dan beri çalışıyormuş bu saat. Ee, otobüsle geçiyor işte otobüsten indikten sonra Buckingham Sarayı'nın önünden geçiyorlar tam da o askerlerin nöbet değişimine denk geliyor o onların ha, o, evet. önünü, ayı postundan evet posttan yapılan çevreciler çok hayvan hakları savunucuları artık çok itiraz evet ben bu. de yakın zamanda evet. öğrendim bunu gerçekten ayı postunu yani evet. eskiden ayı postundan yapılıyormuş da bugün hala bu şekilde yapıldığını bilmiyordum eee i̇şte. Bu askerlerden, onların töreninden bahsediyor ee, ve şehirde devam ediyor yine otobüsle, Trafalgar Meydanı'na geliyor. Burada kitabın bu kısmında birazcık benim için kafa karıştırıcı oldu. Trafalgar, Trafalgar Meydanı'ndan sonra bir anda Pikalili Meydanı'ndan ayrılarak devam ettik diyor. Yani arada sanki böyle bir kopukluk olmuş gibi geldi bana. Ama sonuçta Pikatili evet. Meydanı diye bir yer olduğunu da bu şekilde öğreniyoruz. İşte ünlü Ayı Paddington'dan Hı -hı. kısacık bahsediyor. Ünlü bir oyuncakçısı varmış. Oradan anı olarak işte bir otobüs bir Ayı Paddington alıyor. Londra metrosu tabii. Londra'nın en önemli simgelerinden biri. Beş katlı bir pastaya benzetiyor Kemal Hı. metroyu sonra Covent Garden'da işte araçların girmediği sadece insan halka açık, yayılara açık olan bir meydan. Orada neler yapılıyor işte sokak müzisyenleri, göstericiler St. Paul Katedrali Londra Kalesi Londra Kalesi'ndeki askerlerin ünvanı çok hoşuma gitti. Bunu da yeni öğrendim. 40 biftek yiyen <gülüyor> deniyormuş bu askerlere. Çünkü zamanında maaş yerine biftek ödeniyormuş. Vay <gülüyor> Allah'ım. Biftek yiyen askerleri tarafından korunuyormuş. Ayrıca kulede yedi tane kuzgun yaşıyormuş. Efsaneye göre kuzgunlar Londra kalesinden uçup giderse İngiltere çökecekmiş. <gülüyor> ee, işte... Her zaman sadece yedi kuzgun yaşıyormuş kulede. Bilmiyorum. Yani bunu ben de araştıracağım. Efsane geldi. yedi kuzgun diyor ya. Yani. Evet. Hayır, kulede yedi tane kuzgun Hı. yaşıyor diyor. E, Londra Kalesi'nden çıkıp e, Kule Köprüsü'nden e, geçiyorlar. E, Londra'nın gözüne çıkıyorlar Hı. o ünlü 2000 yılında galiba. Milenyum'da açılmıştı büyük şey, e, dönme neden? dolap. E, akşam olduğunda e, Aslan Kral Müzik Ali'den gidiyor. Yani Londra'nın kültürel yaşamına da birazcık. E, ...dahil oluyorlar. İşte, e, şarkıyı, sözleri anlamadım ama diyor kıyafetlere ve danslara bayıldım diyor. Hakuna matata. Evet, e, gerçekten o Aslan Kral müzikali e, e, görmek gerekiyor. Evet. Yani ben de çok merak edelim, çok duydum, çok övgüyle söz ediyor görenler. Keza savaş atı o zaman. Evet. E, sonra Londra deyince tabi Chelsea Arsenal maçına da gidiyorlar. Ha. Bir günde öyle geçiyor ve en son tatillerinin son gününde Hyde Park'a gidiyorlar. İşte babasıyla orada futbol oynuyor. Ee, ve neleri var diyerek sonunda William Shakespeare, işte John Newbery, taksi, kraliyet ailesi çay saati gibi küçük telefon kısa kısa başlıklarla evet telefon kulübesinde koymuşlar buraya. Ee, en sonunda da Kemal'in Brüksel günlüğü diye bir ee, resim var. yani Bir sonraki Gelecek kitapta kitap. Brüksel'e gidecekler herhalde. E, bol çizgi kahramanlı bir e, evet, herhalde öyle bölüm olsun. olur diye tahmin ediyorum. Yani, çok güzel. Tabii Londra deyince söylenecek çok şey var. Her şeyi e, bir küçük kitaba sığdırmak mümkün değil. Ama mesela ben olsam e, Tate Modern'i ya da British Museum'u da görmek Hı. isterdim. Çünkü e, gerçekten bunu çocuklar için bir seyahat günlüğü gibi kullanacaksa bu kitabı, e, Çocukları götürdüğünde keyif alabilecekleri, ilginç bulabilecekleri etkinliklerin yapıldığı yerler oralar. Evet, doğru diyorsun. Yani bir de British Müzüm. Zaten, yani arkeoloji tarihinin çok büyük eşyalarının yer aldığı. Evet. Hani nasıl Hadi toplanmış, toplanmış diye? Toplanmış ayrı diyelim. ama evet. yani evet getirmişler evet. her yerden. Ama önemli bir yer. O yüzden e, British müziğim de olsaydı keşke dedim, e, tek modern aynı şekilde, hı hı. çağdaş sanat anlamında. Ama sonuçta e, her şeyi sığdırmak mümkün, mümkün değil. değil yani mesela ne bileyim, e, 221'de işte ha, evet, Sherlock Holmes'un evinin olduğu ya yani çok. E, İngilizler bu tip şeyleri de çok güzel pazarlayabiliyorlar ya. Yani bir e, hayali karakterin e, adresi hala orada duruyor, yani bunun turizmi yapılıyor. Bunun gibi ufak ayrıntılar... Ama gerçekten de sığdırmak mümkün evet, değil. Yani, yani Yazarın bir tercih yapması Tabii. zorunlu yani. İşte benim aklıma... Ah keşke bunlar olsa evet. dediğim şeyler geçti aklımda. Ee, ama sonuçta e, çocuğuyla Londra'ya gidecek birileri için. Ee, güzel bir e, başlangıç... Hı -hı. Ee, paketi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Pek Londra ile ilgili pek çok fikir veriyor. E, kitabın resimleri de e, ayrıca keyif katmış. Gökçen Eke'nin e, illüstrasyonları. Özge Lokman Ekim'in yazdığı Gökçen Eke'nin resimlediği Kemal'in Londra günü altın kitaplardan çıktı. E, şimdi e, yeni bölümümüzün duyurusunu yapıp hoşçakalın diyelim. Evet. E, yeni bölümümüz Tayga Tay Hangi kitabı okursak? Tayga hangi kitabı okuyalım? Ee, Julia'yı okuyalım sonra. Semle Julia. Fare evini mi okuyalım? Evet. Tamam. Fare evinde neler vardı? Tiyatro burası. Ha evet. Tiyatrodalar. Semle Julia kim? Göstereyim mi? Göster lütfen. Şunlar. Ha iki fare. Bunlar çocuk fareler mi? Hayır. Nasıl fareler? Küçük fareler mi bunlar? Evet. Arkadaşlar mı? Evet. Şunlar da oynuyorlar. Onların adı neydi? S misket S oynuyorlardı. Misket oyunu. Burada misket oynuyorlar. Başka neler var? Ee, bak. İşte bunlar var dedi. Evet. E Julia'nın başına bir kaza mı geliyordu Tayga? Biraz. Ne oluyordu? Hatırlıyor musun nasıl bir şey oluyordu? Bur Burada, Burada yok ama. Öbür kitaplarında mı var? Sam evet. Ha senle Julia'nın diğer kitabında. Yalnız onun adını hatırlayamadım kitabın adını. Ne oluyordu peki? nasıl? A buldum. Bilmiyorum ki işte nereden gelmişse aklına skuterla merdivenden kayıyor. Sonra ne oluyordu? Hastane. Bak o zaman hastaneye gitmiş. Evet baksana ne olmuş? Evet. Bacağı kırılmış değil mi? Evet. Hastanede alçıya mı almışlar onu? Evet alçıya İyi ucuz atlatmış değil mi? Evet. Çok dikkat etmek lazım merdivenlere. Aa, burada ne oluyor? Burada da elmalı turta yapıyorlar galiba. Evet bir de yumurta. Oh. Semre Julia çok eğleniyor gibi görünüyor. Ne dersin? Ne yapıyor? De şunlarla. Aa, galiba bu şey yapıyor. Bir kutu hazırlıyor. Annesine bir hediye verecekmiş. Annesine vereceği hediye için... Bir kutu yapıyor çıtaya çivi çakarken görüyoruz Julia'yı. Oo burada neler oluyor? Fabrika fareler fısıltıyor bunlarla. Oo fabrikaya bak. Evet fabrikada neler neler var değil mi? Evet neler neler var şunlara bak. Evet. <gülüyor> ne ilginç değil mi? Evet çok ilginç. İşte böyle. Şimdi hoşçakal diyelim mi artık? Hoşça kal. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesrunan Banu Aksoy ve Yıldıray Karaki.